ve neşhedu anna Muhammedan abduhu ve rasulu. بعد, fayaybadallah, ittakulla ve attihu, inna Allaha ma alazin attakou, ve lazinahum muhsinon. Kâl Allahu Taala azza wa jalla, fi kitabihi al-karîm, auzu billahi min al-shaytan şey, fahukmuhu İlâ âkıril âyâh. Ve kâle Allahü Teâlâ fî âyetin ukhra emlehum şurekâ şereû lehum mined-dîn mâlem ye'zen bihillâh ve lev lâ kelemetul fâsl lakudye beynahum ve inna zâlimîne lehum azâbun elîm. Ve kâle Allahü Teâlâ fî âyetin ukhra efe hükmel câhiliyeti yebûûn ve men ahsanu minallâhi hükmân liqavmin Bakalallah ve Taala, fi ayetin ökra, alla lahul khalku vel amr, tabarak Allah, Rabbul alamin. Bakalallah ve Taala, fi ayetin ökra, falatakshawul nasu wa khshawni, vela teşteru bi ayati semen kalila, vemanlam Allah, fa ulaykhumul kafirun. Okumuş olduğum ayetlerin malerini e, vereceğim. Ayrılığa düştüğünüz, ihtilaf ettiğiniz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a aittir." buyruluyor Şura Suresi 10. ayette. Şur, şu, yine Şura Suresi 21. ayette ''Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak ortakları mı var?'' diye soruluyor. Maide suresi 50. ayette Yoksa onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar? İyice bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren, hüküm koyan kim olabilir? Buyuruluyor. Araf suresi 54'te Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de ancak Allah'a, ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Buyurulur. Yusuf suresi 40'te hüküm, hakimiyet, egemenlik sadece Allah'a aittir denilir. Maide 44. ayeti bilirsiniz. İnsanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Buyurulur. Evet, Güncel konulara temas etmek istiyorum. Konuya giriş mahiyetinde önce söylememiz gereken bir iki husus var. Müslümanlar doğruyu bulma ve doğruya tabi olma konusunda doğru bir usule esasa pek sahip değiller. Ve farklı görüşlere karşı tahammülleri çok zayıf. Ayrıca ihtilaf ahlakına riayet ettikleri de pek söylenemez. Bu tavrın neticesi olarak, Müslümanlar tartışmalarında birbirlerini çok fazla rencide ediyorlar. Hatta hakaretler, iftiralarla birbirlerine saldırıyorlar. Bu da yetmiyor, birbirlerini çok rahat tekfir edebiliyorlar. İşi şahıslara ve şahsiyetlere dökebiliyorlar. Bazılarının dertlerinin üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğu görülüyor. Bütün bu davranışlar İslami bir usul değildir. Batıl yöntemlerle hakka davet olmaz. Onun için her türlü konuyu tartışırken Müslümanlar arasında tekfirden, iftiralardan, hakaretlerden kesin şekilde kaçınmak ve nebevi bir usulü takip etmek, Müslümanların esası, riayet etmek istedikleri usulü olmalıdır. İkinci olarak Müslümanlar bir görüşü ispatlamak için, Öncelikle Kur'an ve sünnetten delil getirme ihtiyacı hissederler, hissetmelidirler. Bir ayetin hükmü konuyu gerçekten kapsıyorsa muhatabın buna itiraz etmesi, mantığını öne çıkararak farklı görüş sunması Asaf suresinin 36. ayetine tümüyle ters olan büyük bir suçtur. Bir mümin Allah'ın hükmet diye bir hususta ancak semiana ve ataana dinledik, duyduk ve itaat ettik deyip teslim olması gerekir. Önemli olan senin veya benim haklı olmam değil, hakkın hükmünü kabul etmemizdir. Haklı olmak, hak olanı kabul etmek, hakkın yanında olmak demektir. Bu olgunluğa erişilmeden yapılan arayışlar, hakkı bulmak için samimi girişimler olmaktan öte, nefsin hevasının öne çıktığı tartışma, müminlerin kardeşliğine sığmayacak, ahlaki zaaf olur. İşte bu ölçüler içerisinde problemleri tahlil etmek ve kendi düşüncelerimizi müminlerin anlayışına sunmak gerekir. Burada öncelikle ifade edelim ki tevhidi bilince sahip olmayanların birkaç gün sonra ne yapıp yapmayacakları beni ve bizi ilgilendirmemesi gerekiyor. Yani insanlara önce tevhidi anlatmamız lazım. Tevhidi inanca sahip olmayan, inancına nice şirkler, hurafeler, batıllar karıştıran kimselerin tavırlarının çok sağlam olması beklenmez veya bizim istediğimiz gibi bir tavır takınsalar bize ve kendilerine herhangi bir hayır getirmiş olmazlar. Bu ölçüler içerisinde önce Müslümanlar olarak kendi duruşumuzu dosta düşmana ilan etmemiz gerekiyor. Birinci olarak Allah'ın kitabını temel ölçü kabul ediyor. Allah Resulü'nün sünnetini de o kitabın e, hayatta tatbik edilmesinin usulü, yöntemi olarak değerlendiriyoruz. Yaratılış gayemizin Allah'a kulluk olduğunu, Allah'ın rızasını elde etmek için ona itaat etmek, hükmüne boyun eğmek gerektiğini kabul ediyor ve buna inanıyoruz. İhtilaf ettiğimiz konularda hükmünü öğrenip teslim olmak üzere Allah'ın kitabına ve Rasulü'nün sünnetine müracaat etmemiz şarttır. Allah'ın kitabı furkandır. İhtilaf edilen her konuda Allah'ın hükmünü ölçü kabul etmek zorundayız. İkinci olarak biz seçimimizi bir ifadeyle kalu belada İkinci ifadeyle, İslam'ı bilinçli olarak tercih ederken yaptık. Dünyada da e, İslam'ı gerçek anlamıyla tanıdığımız gün, e, her türlü bedeli ödemek e, e, niyetiyle e, yolumuzu tespit ettik. İnsanlar nasıl bir yol izlerse izlesin, bize ne derlerse desin, biz Allah'ın hükmüne teslim olmaya söz verdik. Bunun uzantısı olarak Allah'a hakkıyla iman etmenin gereği olarak tağutları inkar etmenin zaruri olduğunu Kur'an'dan gördük ve inandık. Mutlak anlamda emretmek, yönetmek, hüküm ve kanun koymak sadece Allah'a aittir. Bunu kabul ettik. Onun hükmünü beğenmeyen, onun hükümlerine zıt hükümler koyan kimselerin Kur'an'i ölçüler içerisinde Tavut olduğuna ve o tavutları reddedip inkar etmekle emr olduğumuza inandık. Seçilmek için halkın tercihine sunulan partilerin ve yönetici adaylarının hiçbiri Allah'ın hükümleriyle Kur'an kanunlarıyla insanları yönetmedi, yöneteceğini vaad etmedi. Biz zahire bakar, zahire göre hüküm veririz. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyecek kişilerden birini tercih edemeyiz. Biz tercihimizi Allah'ın dininden, kitabından, O'nun hükmünden yana yaptık. O'nun hükmünü uygulamayacak kişilerden hiçbirini tercih etme hakkımızın olmadığını düşünüyoruz. Biz her şeyden önce e, İslam devletine talibiz. Kur'an'ın tatbik edilmesini, yöneticilerin başkasını değil, e, Ebu Bekir ve Ömer gibi halifeleri örnek almasını, onlar gibi Allah'ın kitabını ve peygamberin yolunu, uygulamalarını tercih ediyor, istiyor ve bundan taviz verme durumunda olmadığımızı düşünüyoruz. Ve yine kabul ediyoruz ki Kur'an'ın yasaklarının ve emirlerinin uygulaması her şeyden önceliklidir. Ve bu ee, demokrasiyi tercih edenler mümkün ki dünyada bazı makamlara, mevkilere, paralara, imkanlara ulaşabilirler. Biz tevhid'i savunmanın bedelini her türlü dünyada zulüm ve karşılık olarak ne elde ne görüyorlarsa ona Boyun eğmeye razıyız. Yeter ki Allah'ın rızası bizden yana olsun diyoruz. Ve biliyoruz ki oy vererek düzen değişmez. Tersine güçlenir. Halk düzeni belirlemiyor. Demokrasi kimseye böyle bir hak vermiyor. Kemalist, demokratik, layık devleti kimin yöneteceğine seçimlerde halk karar veriyor. Halk devleti düzeni seçmiyor, hükümeti seçiyor. Halk Allah'ın yasalarına ters yasalar koyacak, teşri yapacak kimseleri isteyerek veya istemeyerek tercih etmiş oluyor. Bizse böyle bir tercihten beri olduğumuzu düşünüyoruz. Kunut duasında Allah'a verdiğimiz sözü e, tekrar değerlendiriyor ve o Allah'a verdiğimiz sözde e, Samiyetle durmayı e, tekrar e, bilinç olarak gündemleştiriyoruz. Allah'a verdiğimiz sözü unutmuyoruz. Bildiğiniz gibi günün en sonunda kıldığımız namaz, yatsıdan sonra vitir namazı. Vitir namazının en son rekatında okuduğumuz dualardan birisi, kunut duası. Kunut duasının içerisinde de, Venakla o venedruko men diyoruz. Bu sana facirlik fasıklık yapan kimseyi biz makamından al aşağı ederiz, gücümüz yetmezse onu terk ederiz demektir. Dolayısıyla Allah'a isyan eden, raplik taslayıp onun e, koyduğu hükümlere ters hükümler koyan insanlar olmasına bile gerek yok. Sadece inandığı halde. E, açıktan fısk işleyen insanlara açıktan e, fısk işletmeyi e, kanunlarıyla müsaade eden kimseleri biz makamından alaşağı etmeye Allah'ın huzurunda namazda söz veriyoruz. O sözümüzde ne kadar samimiyiz e, ve ne kadar o sözümüzde duruyoruz bunu değerlendirmeyi gündemleştiriyoruz. Demokrasinin İslami bir yönetimle alakası olmadığını, İslam'la bağdaşmadığını çok net olarak vurguluyoruz. Demokrasi, M.Ö. 3. yüzyıllarda eski Yunan'da uygulanan ve adaleti gerçekleştirmediği için kısa bir zaman sonra terk edilen, sonra Ortaçal Avrupa'sında kiliseye karşı galibiyetten sonra aydınların tercih ettiği bir yönetim tarzıdır. Demokrasi hileli bir oyundur, aldatmacadır. Güya insanların istediğini seçme hakkını veriyor gösterilen bir yönetim tarzıdır. Aslında hiç de öyle değil. Düzeni değiştirme gibi bir tercih hakkı sunmadığı gibi İslami prensiplere tümüyle bağlı kalacak herhangi bir kimsenin seçilmesine bile izin vermez. Halk kendi istediği, kendisinin belirlediği bir adaya oy verme hakkına sahip olmadığı gibi demokrasi seçime katılmama hakkını bile insanlara sunmaz. İslam'a ve Müslümanlara karşı büyük zararlar içen, içeren zulüm düzenidir. Demokrasi kendisini hüküm kaynağı görerek demokrasiyi kabul etmeyenlere, özellikle İslam'ı tek dünya görüşü ve hayat biçimi kabul edenlere hiç musamahalı davranmaz. Tam tersine kendisini reddedenlerin inanç ve amellerini her çeşit hile, yönlendirme ve baskı araçlarını kullanarak yok etmeye, ezmeye çalışır. Batıdan gelen global emperyalizmin, katliamların, Müslümanların kafa ve gönüllerini işgal ederek köleleştirmenin, küresel zulmün arkasında hep demokrasinin yattığını görmek durumundayız. Bütün bu zulümler Batı kaynaklı olduğu ve Batı'nın da sadece yönetim şekli değil, Hayat tarzı demokrasiye dayandığı için bu böyledir. Halkın hakem ve hakim kabul edildiği, daha doğrusu edilir gibi yapıldığı, bireylerin uydum kalabalığa diye teslim olduğu, halkın parmak hesabıyla doğruları tespit ettiği bir ideolojidir. Daha doğrusu bir batıl dindir demokrasi. Batıllar açısından demokrasi en az zararlı, ehveni olabilir. Onlar hakka yani mutlak doğruya, naslara inanmazlar. İslam diye bir din, devlet ve dünya görüşü olmasaydı, peygamberlerin ve iman edenlerin uğruna her türlü fedakarlıklara katlandıkları ilahi hükümler söz konusu olmasaydı, demokrasi mi, başka rejim mi diye tartışabilir, hakkın emrettiği hayır olmayınca şerrin ehvenini tercih edebilirdik. Ama Müslümanın teslim olduğu Rab ve kitap, her şerri yasaklar ve sadece hayrı emreder. Hak apaçık ortadadır, batıl rengine büründürülemez. Batıl görünümünde hak veya hak görünümündeki batıl olsa olsa ehveni şerdir. Ehveni şerri tercih etmek de şerre razı olmak demektir. Müslüman hakka talip olmak zorundadır. Bu değerlendirme ışığında ehveni şer mantığı insanları oyalayıp durarak hayra giden yolu tıkayacağı, hayrı alternatif olmaktan çıkaracağı, şerri sevdireceği ve ona tabi kılacağı için esas büyük şerden daha zararlıdır. Çünkü inançtaki şer, ehvende olmaz, hiçbir şekilde tercih de edilmez. Bu açıdan bu konudaki şer, en şerli şerdir. En şerli şer, bu anlamda ehveni şerdir. Bugünkü düzeni toptan reddetme işleri. Düzenin topyekün bir inkılapla radikal bir değişikliğe uğramasına gerek olmadan küçük ıslahatlarla Müslümanların düzeni haline gelebileceği anlayışına giderek Müslümanlar sahip çıktılar. Önceki tevhidi bilinçlerini, İslami devlet anlayışlarını sadece muhafazakar çizgi uzantısı olarak e, unuttular, e, onu terk ettiler. Öncelikle tavizci, uzlaşmacı, vatancı, ulusalcı, laikliği, düzeni, demokrasiyi toptan reddetmeyen, hakla batılık karıştıran bir e, anlayışa sahip oldular. Ve giderek insanlar, kalabalıkların ve devletin dinine e, sahip çıkmayı, e, tevhid dinini geri plana atmayı öne çıkarttılar put, şirk, tağut, Allah'ın hükmü gibi, İslam devleti gibi kavramları artık kimse önemsemiyor. İnsanlar egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurguluyor. Vatan diyor, devlet diyor. Rabia'nın içerisini sanki İslami bir inançmış gibi batıl anlayışlarla dolduruyor. Tek devlet, tek millet, tek bayrak vesaire. Sanki tek ilah tek din, tek kitap, tek hüküm kaynağı der gibi veya ona alternatif bir inanç esası ortaya koyar gibi insanların inançları da tahrife uğruyor. İdealler, hedefler artık farklı şeylerle dolduruluyor. Tağutların önemli günleri yüzüncü yıl kabul edilerek bayraklaştırılıyor 2023'e hazırlanıyor insanlar yani e, hicretin peygamberin e, dünyaya gelişinin Kur'an'ın inişinin yıl dönemleri falan değil tahti esaslar öne çıkartılıyor yapılan şeyler e, peygamberin yaptığı şeylerle örtüşmüyor batılların Avrupalıların yaptıklarıyla kıyas ediliyor eğer gerçekten cennetin yolu değil de şehirler arası yollar önemliyse ve yollara çiçek dikilmesi e, devlet adamlarının tercihi ise tercihlerinizi çok rahat yapabilirsiniz. Ama putlara putlarla mücadele etmekse dert. Küfrün hakimiyetine e, tümüyle itiraz etmekse Allah'ın kitabının uygulanmasını istemekse İslami bir otorite, İslami bir rejim olsun istemekse, onu artık kimse gündemleştirmiyor. Gündeme getirenler de e, suçlanacak yerler e, oluşturuluyor. Evet, bazıları e, devlet adamlarına iftira atarak, ki onlar hiç böyle bir iddiada bulunmadılar, bunlar şeriat getirecek diyebiliyorlar. E, bunlar e, Korkarım ki bir zamanlar ortadoğu ülkeleri içinde öyle düşünüldü ve onlara da şeriat geldi. Suudi Arabistan şeriatla yönetiliyor. Mısır, Mısır'ın adı İslam Cumhuriyeti. Libya, e, halk sosyalist İslam Cumhuriyeti filan diye İslam kelimesiyle idare edildiği söylenilen bir yönetimdi. Pakistan İslam Cumhuriyeti'dir. Devletin adı. İran zaten İslam Cumhuriyeti. Dolayısıyla eğer İslam isteniyorsa alın size İslam denilmiş. İçinde tevhidin olmadığı, Allah'ın hükümlerinin tümüyle uygulanmadığı, Batı'yla, Amerika'yla içli dışlı yaşamayı öne çıkartan, hakla batılın karıştırıldığı bir yönetim tarzı eğer şeriat veya İslam devleti ise olmaz olsun öyle devlet diyorsunuz Kur'an bizi hakla batılı karıştırmaktan e, hakkı gizlemekten ısrarla e, yasaklıyor ve men ediyor dolayısıyla Peygamber'in kurduğu gibi bir devlet e, değil de başka türlü bir devlet hele adı İslam olarak gündeme getirilirse, bu Müslümanların davalarına çok büyük çapta zarar getirecektir. Böyle bir devletten Allah'a sığınıyoruz. Hakla batılın karıştırıldığı, şeriat adıyla şerrin öne çıkarttırıldığı bir ideolojiden, bir devletten Allah'a sığınıyoruz. Ve biz İslam'ı dosdoğru anlayıp tevhidin sosyal ve siyasal açılımının Kur'an ve sünnetten yola çıkılarak yeniden e, e, güncel güncel hayata tatbik edilmesini ve her an Allah'ın hükmünün uygulanacağı bir ortamı oluşturmak için gücümüzü birleştirerek Müslümanca faaliyetler yapmamızı e, ısrarla tavsiye ediyoruz. Biz e, Hangi devlet içinde yaşarsak yaşayalım, eğer Allah'ın istediği hükümleri kabul eder ve onlar için mücadele edersek, Allah'ın rızasına talip oluruz. Ama İslami bir devlette yaşadığı halde cehennemlik olabilecek nice insanlar da söz konusudur. Önemli olan bizim neyi istediğimiz, neyin mücadelesini verdiğimiz, hangi tarafta yer aldığımız önemlidir. Yoksa e, İslam'a e, ne devrimle e, e, ayaklanmalarla gidilir e, ne de demokratik usullerle bugüne kadar İslam'a gidildiği görülmüştür. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın hakimiyetinin önce toplumun tevhidi bilinç noktasında kendisini değiştirmesiyle söz konusu olacağını Ra'd Suresi'nde ve Nur Suresi 55. ayette net şekilde vurgular. Eğer biz her türlü şirkten uzaklaşır, iman edip salih amel içinde olursak, devleti Allah lütuf olarak bize ihsan edecektir. Yeter ki biz ona liyakat kesmedelim. İçimizde, evimizde, iş yerimizde, hakimiyeti altında bulunduğumuz yerlerde, İslamı uygulayalım, şeriatı önce kendi e, hakimiyetimiz altındaki yerlerde uygulamaya gayret edelim, Müslümanlığımızı ispat edelim ve e, küfre karşı e, net tavrımızı ortaya koyalım. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Ela inne ahsen el kelam ve eblan nizam kelamullahi melik il aziz il Kema kal Allah ve tabarake ve taala fil kelam ve izah kureyel Kur'an feste mi ve ansi to laalekum turhamun auz bil lahi min shaytanir raje mizmillaheir rahmanir rahim inna